Yadigâr Resim Yazan Nahit Sırrı Örik Seslendiren Aslı Yılmaz Hastanın odasında dört günden beri koyu bir gece karanlığı hüküm sürüyordu. Aydınlık çocuğun gözlerine dokunduğu için pencülerı perdeleri sımsıkı kapamışlardı. Kemran Hanım oğlunun görünmez bir menfezden karanlığa sızmış sönük bir ışığa benzeyen saçlarını okşadı. Artık vakit geldi Necdet, dedi. İlacını da anlatayım çocuğu. Fakat küçük isyan etti. Olmaz anne, istemem. Hani arabam? Sen hep beni aldatıyorsun. Kamran Hanım güldü. ''Bugün gelecek Necdet. Birkaç gün evvel ısmarladım ama oyuncakçı yapmamış. Onun da çocuğu hastaymış. Şimdi gidip alacağım.'' Kapıyı araladı. Çocuğunun kanla dolu mavi gözlerine ilacı damlatmaya hazırlandı. Tam bu dakikada hizmetçi besime çarşaflanmış olduğu halde kapıda göründü. ''Ben eczaneye gidiyorum hanımefendi. İlaç olmuştur. Hazır çıkmışken yağla pirinç de alayım. Kömür de bitti.'' Şimdilik bir tuval getirsek yeter. Biraz sonra kızım seni çağırırım. Sabahleyin sütçü geldi. Siz uyuyordunuz, rahatsız etmedim. Borcumuz 380 kuruşmuş. Birazdan yine uğrayacak. Kamran Hanım'ın ellerine bir titreme geldi. Bir türlü ilacı damlatamadı. Sen Necdet'in yanına gel mi? Ben eczaneye uğrarım. Daha başka işim de var. Ben gelinceye kadar Besime sana masal söylesin Necdet. Sakın ağlama, değil mi? Kamran Hanım çocuğunu bırakarak yandaki odaya geçti. Yavaş yavaş, düşüne düşüne hazırlanmaya başladı. Dört gündür karanlık odada solan yüzü, şimdi daha süzgün ve sarı görünüyordu. Kamran Hanım, bugün gönlüne karşı affedilmez bir suç işleyecek, ölmüş kocasının minyatür bir resmini savaş göçmenleri pazarında satacaktı pazar müdüriyeti yakında düzenleyeceği sergi ve piyango için bu yolda sanat eserleri aradığını gazetelerle ilan etmişti. Kamran Hanım bir sene evvel İzmir'den İstanbul'a göç etmişti. İzmir'in en kibar ailelerinden birine mensuptu. Ona doğduğu günden beri sefaleti bir ayıp, ihtiyacı iğrenç bir illet diye öğretmişlerdi. İstanbul'da daha fakirane bir hayat yaşamak, elindeki parayı daha uzun müddet dayandırmak mümkündü. Fakat o, ihtiyacı etrafında hissettirmekten daima korkmuş ve utanmıştı. Bundan başka bu yüksek tahsilli ve kibar hanımın bilemeyeceği, akıl erdiremeyeceği bir şey vardı. Para hesabı idare. Bir sene içinde hazır parası bitmiş, mücevherleri hilekar kuyumcular elinde yok fiyatına ziyan olmuştu. İzmir'de bazı mülkleri vardı fakat şimdiki halde onlardan da yararlanmaya imkan yoktu. Kamran Hanım nihayet böyle korkunç bir iflas gününün de gelip çatacağını bilmiyor değildi. Fakat bunu gece, kış ve ölüm gibi önüne geçilmez bir kuvvet sayıyordu. Minyatürü kağıda sarmadan son bir defa görmek istedi. Resim güzel, genç, şen bir subayın yüzüne aitti. Kamran Hanım bu genç için beş sene evvel nikahlısından ayrılmış, ailesiyle bozuşmuş, akrabalarını kırmıştı. Fakat bu kadar güç ele geçen mutluluk bir sene devam etmiş, ikinci sene ortasında kocası Filistin'de şehit düşmüştü. Genç kadın derin bir emniyetle hayata gülen bu güzel yüzü bir kere daha öptü. Kamran Hanım evlendiği sene, kocasının minyatürünü yapmak istemişti. Bu onun Sörler Mektebi'nde elde ettiği bir sanattı. Arkadaşları musikiye, el işlerine çalışırken, o ihtiyar papazdan minyatür dersi almış, birkaç sene içinde sanatını çok ilerletmişti. Uzun yaz günlerinde, karşı yakadaki köşklerinin serin bahçesinde günlerce bu minyatüre çalışmıştı. Kocasının sadece yüzündeki güzelliği değil, Ruhundaki manayı da bu resme geçirmek için modelini ne kadar seyretmiş, saçlarıyla, dudaklarıyla, çehresiyle ne kadar oynamıştı. Onun zavallı, toprak olan yüzünden şimdi sade bu yadigâr kalıyordu. Halbuki şimdi onu ekmek kömür almak için elden çıkarmaya mecburdu. Yüzü sıkı kapalı, ince ince yağan yağmuru duymadan yürürken, hep bu resmi yaptığı yeşil bahçeyi, ılık yaz akşamlarını düşünüyordu. Cemiyet binasının önüne geldiği vakit cesareti büsbütün kırıldı. Kamran Hanım, o gün elinde satılacak bir mal ile ilk defa sokağa çıkıyordu. Dünyada bundan daha utanılacak bir hal düşünemezdi. Bir ara gerisin geri eve dönmeyi düşündü. Fakat hizmetçiye ilk defa, paramız kalmadı, bugün yiyecek alamayacağız demek lazımdı. Sonra sütçüye ne cevap verilecekti? Ya söylenmeye başlar, kapı önünde rezalet çıkarırsa? Son bir çare daha vardı. İstanbul'daki bazı zengin akrabalarına müracaat etmek, İzmir'deki işleri düzelinceye kadar onlardan borç istemek. Fakat Kamran Hanım bunlarla hemen hemen dargındı. Genç ve fakir bir subay için ailesinin servetini, zengin nikahlısını feda ettiği zaman... Onlar acı sözler söylemişler, bin türlü felaketlerle onu tehdit etmişlerdi. Şimdi onun dilenci gibi el açtığını gördükleri zaman kim bilir ne kadar memnun olacaklardı. Genç kadın korka korka mağazaya girdi. Köşelerden birinde iki işçiyle konuşan aksakallı gözlüklü bir ihtiyar gösterdiler. Genç kadın sesindeki titremeyi saklamaya çalışarak minyatürü uzattı. Gazetelerde okudum efendim. Minyatürü arıyormuşsunuz. İhtiyar efendi resmi aldı. Gözlüğünü düzeltti. Bu ne kadar güzel şey hanım kızım. Mutlaka bir yabancı artist elinden çıkmış olacak. Minyatürü daha iyi görmek için pencereye yaklaşıyor. Gözlüklerini siliyordu. Evet çok ince iş. Maalesef bunu bizde yapacak sanatkar yok. Kamran hanım... ''Bildiklerimden bir hanım yapıyor, efendim.'' dedi. İhtiyar bir türlü inanmak istemiyordu. Şaşılacak şey. Bu hanım galiba zengin bir hevesli. Öyleydi fakat şimdi çalışmak mecburiyetinde. Bir iş bulabileceğine ümit eder misiniz? Hmm, zannederim. Yine de bilinmez. Bizde sanatkar kıymeti pek takdir edilmiyor.'' ''Her halükarda o hanım cemiyetin yönetimine bir kere müracaat etsin. Acele ise siz de anlatabilirsiniz. Üst katta üçüncü kapı. Şimdi bu minyatürü bırakıyorsunuz değil mi? Ne isteyeceksiniz?'' Kamran Hanım başına eğdi. ''Bilmiyorum, siz tahmin ediniz.'' Hmm, ''Eser hakikaten çok güzel. Ben sanatkar gözüyle tahmin koyarsem cemiyeti çok fazla masrafa sokmak lazım gelir.'' Biliyorsunuz ki burası bir hayır kurumudur. 25 lira versek nasıl olur? Kamran Hanım başını eğdi. Peki, siz bilirsiniz. Gişeden parayı aldıktan sonra gidiyordu. Fakat ihtiyarın tavsiyesini hatırladı. Bu 25 lira onu ancak 2-3 gün geçindirebilirdi. Acaba cemiyet yönetimine müracaat edip iş istese nasıl olurdu? Genç kadın artık bütün mecburiyetlere baş eğmeye rıza göstermişti. Süratle merdivenlere çıktı. Cesurca yönetim odasına girdi. Büyük bir masa başında gayet şık giyinmiş birkaç hanım önemli bir şey üzerine konuşuyorlardı. Kamran bunlardan bir sarışın hanım da göz göze gelince gayri ihtiyari hafifçe bağırdı. Öteki de hemen yerinden fırladı. Kamran, kardeşim ne güzel tesadüf. İki kadın birbirlerine öptüler. Fakat bu öpüşler buz gibi soğuktu. Sarışın Hanım, Kamra'nın eski nişanlısının kardeşi Vasfiye'ydi. Kardeşim, kocanın öldüğünü haber aldım. Çok üzüldüm. Ama bilemezsin ne kadar vallahi. İyi kalpli bir kız olduğunu bilmez miyim Vasfiye? Kardeşim de şimdi İstanbul'da. Geçen gün bir çocuğu daha oldu. Aa onu sormadım. Cemiyetimize niçin geldin? Kamran'ın başı döndü. Fakat yine cesaretini korudu. Ben de İzmirli değil miyim? Belki cemiyete bir yardımım dokunur diye geldim. Çok iyi ettin Kamran. Ben iki aydan beri hayatımı cemiyete adadım. Piyango biletleri satmak için bütün müesseseleri ve kibar konaklarını dolaşıyorum. Biletlerimden sen de istersin değil mi? Kamran hiç bozulmadan güldü. Tabii ki. Beş liralıklardan kaç tane vereyim? Kamran, Vasfiye'nin yanında küçük düşmektense ölümü tercih ederdi. Kendini sıktı, üzüntüsünü hiç belli etmeden, ''Beş tane.'' dedi. Sonra çantasından çıkardığı yirmi beş lirayı Vasfiye'nin önüne attı. Gururla odadaki hanımları selamlayarak çıktı.